Ağzıb Allah ﷻ'ın Şeytanı Rijim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ﷻ Rabbı Alamini. Ve salatı ala ve ala alihi ve sabiyej bey. Şimdi Kehf suresi, Meryem suresi ve şimdi göreceğimiz, görmeye başlayacağımız Taha suresi. Bu üç suret her birisinin kendi arasında ifade yerindeyse çok güzel bir ses ahengi ve ses benzerliği veya şimdiki tabirle söyleyecek olursak ne kadar kullanmak doğrudur Kur'an-ı Kerim için bilmiyorum ama değişik bir müzikalitesi var. Kulağa bilmeyen bir kimseyi, anlamayan bir kimseyi bile hoş gelen ve etkileyecek özellikleri var. Ee, Kehf suresinde bu daha az fark edilir, daha az hissedilir. Meryem suresinde gördüğünüz gibi veya herhangi bir Kur'an okuyucusundan gidin, eğer dinlememişseniz bu şekilde, bu niyetle açın, dinleyin. Göreceksiniz ki ayet sonlarında surelerin ayetlerin sonlarında özel bir ahenkle bitiyor. Hatta e, dikkatli bir ifade ise aruz vezni uzmanı bunların aruz vezni itibariyle de çok büyük bir ahenk arz ettiğini görür. Taha suresi de böyle bir suredir. Bu surede de işte gördüğünüz gibi Ta ha ma ansalna aleykel Kur'an li teşka illa limen yexâ diye devam ediyor. Ee, Allahu alem. Bununla yine Kur'an-ı Kerim şunu anlatmak istiyor. Mekke'li müşriklere diyor ki sizin bildiğiniz ve bilmediğiniz bütün edebi anlatım şekilleri en mucizevi ölçüde şekil ve boyutlarda Kur'an-ı Kerim'de var. Kur'an-ı Kerim nesil olmakla birlikte şiirin bütün özelliklerini taşıyor. Şiirde kemal kabul edilen bütün hususiyetler Kur'an-ı Kerim'de var ve fazlası da var. Onun için Kur'an-ı Kerim'e ...ne diyeceklerini şaşırmışlardı... ...Velid bin Muğire'nin... ...nitelendirmesindeki gibi... ...Diyor ki Allah'a yemin ederim ben diyor... ...şiirin her türlüsünü bilirim... ...fakat Kur'an şiir değildir... ...ben diyor... ...şairlerin... ...sözlerini biliyorum... ...her türlüsünü biliyorum... ...şair sözüne benzemiyor... ...kahinlerin secili... ...yani cümle sonlarındaki... ...kafiyeleri kastediyor... Seci'li sözlerini konuşmalarını da bilirim. O da değil diyor. Bu söz diyor Muhammed'e gelen söz veya onun söylediği söz öyle bir söz ki altından kökleri sallan üstünden dalları çok çok verimli meyveleri olan bir ağaç gibidir. Bu sözün diyor sonu ardı arkası kesilmez her tarafı bereketle doludur diye uzun uzun anlatıyor ve bu cehil ne Muhammed sihriyle büyüsüyle seni büyüledi diye çıkışıyor ona. Şimdi sure o manada gerçekten fevkalade özelliği olan bir sure. Bir diğer özellik şu Kur'an-ı Kerim'de Musa aleyhisselam kıssası Araf suresinde anlatılır, Bakara suresinde kısmen anlatılır, Kasas suresinde anlatılır, burada Taha suresinde anlatılır. Nem suresinde bir miktar geçer ve bu şekilde. Olaylar, aynı olaylar anlatılıyor ama her birisinin üslubu, anlatım tarzı, kullanılan kelimeleri efendim, eee ...ayetlerdeki o makta' dediğimiz bölümleri ve buna benzer hususlar birbirine benzemiyor. Aynı şey anlatılıyor, aynı kıssa anlatılıyor fakat her yerde kıssa ayrı bir lezzetle, ayrı bir tatla dile getiriliyor. Ayrı bir münasebetle ve ayrı farklı değişik mesajlar ile birlikte surenin bütünlüğü içerisinde yerini alıyor. Bu manada Kur'an kıssalarının çok değişik özellikleri var. Ve Kur'an-ı Kerim'de en çok anlatılan Musa Aleyhisselam kıssasıdır. Nereden anlatılırsa anlatılsın, siz isterseniz bu kıssaları arka arkaya okuyun. Her bir kıssanın ayrı olduğunu, adeta aynı şeyleri anlattığını fark etmezsiniz. Nereden hatırlarsınız dersiniz ki ama olay aynı. Olay aynı ama üslup ayrı, o üslubun güzelliği ve farklılığı sizin dikkatinizden olayın aynı olduğunu kaçırıyor. Böylelikle tekrarın verdiği sıkıntı, sıkıcılık, usandırıcılık Kur'an-ı Kerim'de ortaya çıkmıyor. O bakımdan Kur'an-ı Kerim bu yönüyle de mucizedir. Bir şair aynı manayı on şiirde yazamaz. Mümkün değil. Yazsa bile onların biri ötekinden daha güzel, hangisi daha güzel diye şaşırmazsınız. Dersiniz ki tamam burada başarılı bir anlatım var ama öbür sekizinde dokuzunda hayat yok dersiniz. Kur'an-ı Kerim öyle değil. Aynı manayı, aynı kıssayı her yerde o surenin havasına uygun edasına uygun, maksadına ve mesajlarına uygun bir hava içerisinde öyle mucizevi bir şekilde anlatıyor ki bu da Kur'an-ı Kerim kıssalarının farklı bir özelliği ve Kur'an-ı Kerim'in <gülüyor> değişik bir mucizelerinden bir mucizedir. Kur'an-ı Kerim'in mucize vi özellikleri icaz dediğimiz özellikleri üzerinde İslam tarihinde İslam ilim tarihinde birçok eser yazılmıştır. Fakat hiçbirisinin Kur'an-ı Kerim'in i'cazını tamamıyla ve hak ettiği gibi ortaya koyduğu iddiası yoktur. Ortaya koyduğu iddiası yoktur. Herkes her birisi Kur'an-ı Kerim'in i'cazı ile alakalı kendi bilgisi bilgisi müsati dışında ve Kur'an'dan aldığı zevk nisbetinde Kur'an'ın icazına dikkat çekmiştir dolayısıyla ve her bir müellif en azından 2-3 farklı mucize yönü türü ve çeşidi üzerinde durur toplasanız belki yüzlerce mucize özelliği ortaya çıkar fakat bunlar bile yine hepsi ittifakla derler ki bizim yazdıklarımız ve bulabildiklerimiz tespit edebildiklerimiz tespit edemediklerimizin yanında devede kulak bile değildir derler. İttifakla bunu söylerler. O yönüyle Kur'an-ı Kerim ne yandan bakarsanız bakınız. Fevkalade mucizevi bir kitap. Kur'an-ı Kerim'de mesela diyelim ki miras ayetleri. Daha önce yine söylemiştik benzeri bir şey zannediyorum. O ayetleri görünce miras taksimatı ile alakalı ayetlerden normalde yani matematiksel ifadeler, şunlar bunlar dersiniz. Herkesi çekmez, ilgisini çekmez. Sıkıcı bile gelebilir. Fakat Kur'an bu meseleleri bile hem de en mucizevi bir şekilde iki ayet içerisinde. Son ayeti de eklerseniz eder üç ayet. Üç ayette koca bir miras hukukunu o kadar etkileyici, o kadar farklı ve harikulade bir üslupla anlatıyor ki bunu bir insan veya birçok heyete veriniz ve bu başarıda sizler bu hukuku özetleyiniz diye deyiniz yapabilecekleri tek şey ayetleri aynen size tekrar etmekten ibaret olacaktır. Daha ötesine gidemezler. Ya Biz yapamayız diyecekler. Böyle bir şey olmaz. Beşer gücünü aşar. Yapılmaz gerçekten. Elhasıl Kur'an-ı Kerim'in icazıyla alakalı olarak burada karşımızda Musa Aleyhisselam kıssasının bu mübarek surede dile getirilme örneği var. Örneklerden yüzlerce Kur'an icazının Yüzlerce veçhesinden Sadece bir veçe Aynı kıssanın Kur'an-ı Kerim'de defalarca tekrarlanmasına rağmen Her birisinde Apayrı bir hava Apayrı bir musiki Apayrı bir zevk Apayrı bir ahenk Ve apayrı derin Anlamlar olduğunu görüyoruz Bu kısa girişimizden sonra Sure Mekke'de inmiş bir suredir 135 ayet-i kerimedir Surenin çoğunluğu kısa ayetlerden oluşur ve dediğimiz gibi bu surede ağırlıklı olarak görülen fasıla yani ayetin son harfi Y harfidir. Diğer taraftan bu surede Musa aleyhisselamın kıssası anlatılmakla birlikte bu anlatımlar dolayısıyla da haliyle birçok hususa Dikkat ne yapılmaktadır? Çekilmektedir. Elimizden geldiği kadar bunları da ifade etmeye çalışacağız. Sure bazı rivayetlere göre Hazreti Ömer'in Müslüman olması noktasında oldukça etkileyici olmuştur. Zayıf bir rivayettir ama etkileyici bir rivayettir gerçekten. Ömer radıyallahu anh Darünned ve'de karar alınıyor. Ve deniliyor ki bizim Muhammed'den kurtulmamız onun öldürülmesine bağlıdır. Onu öldürerek Haşim ogullarını karşısına alabilecek yiğit kim var denildiği bir yerde Hazreti Ömer'den başka kimse çıkmıyor. Ömer radıyallahu anh bu işi ben halledeceğim ve böylelikle Muhammed'in fitnesinden, açtığı fitneden, doğurduğu fitneden kurtulmuş olacağız diyor. Kılıcını kuşanırken rivayete göre Nuayn bin Mes'ud adındaki bir sahabi ile karşılaşıyor. Nereye böyle ey Ömer diyor, anlıyor niyeti iyi değil. Şu dininden döneni öldürmeye gidiyorum diyor. Ya onunla ne uğraşacaksın? O da derdi Resulullah'a gelecek bir zararı önleyecek, önlemek. Başka bir çare de bulamıyor. Sen onlar ne uğraşıyorsun? Kız kardeşine ve eniştene baksana. Eniştesi aşere-i mübeşşer Said bin Zeyd. Kız kardeşinin de adı Fatıma. İlk Müslümanlardan. Derhal yolunu değiştirip kız kardeşinin evine gidiyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam daha gizlilik döneminde. Daveti henüz açıkla, kendisi açıklamış. Fakat Müslümanlar saklı. Eziyet görmemeleri için. Abdullah bin Mesud'u göndermiş. Ve onlara Taha suresinin inen baş taraflarını öğrenmek üzere Said bin Zeyd'in evine gitmiş. Ömer kapıyı çalmadan önce içeriden bakıyor ki farklı değişik bir ses geliyor. Hiddetle kapıyı çalıyor. Onlar da telaşla önce Abdullah bin Masud'u rivayete göre, ondan sonra da daha Suresinin yazılı olduğu artık deve sayfalarına mı, deve derisine mi yazmışlar, başka bir şey mi? Kur'an yazılı olduğu parçaları gizlemeye çalışıyorlar. Gizlerlerken gecikiyorlar. Hemen eniştesinin üzerine hücum ediyor. Duyduğum kadarıyla dinini değiştirmişsin hadip. Ama Rabbı Allah'ın o Tuttuğu gibi altına alıyor. Dağırken kız kardeşi, kocasıdır. Kurtarmak isterken, evet ey Ömer diyor, istesen de istemesen de, hoşuna gitse de gitmese de, bizi öldürsen de parça parça etsen de, biz Müslüman olduk ve dinimizden dönmeyeceğiz. Senin de artık bu küfründen, inkarından vazgeçme zamanın gelmedi mi diyor. Kız kardeşine rivayete göre yapıştırdığı tokat yüzünü kanatıyor. Ağzından burnundan kan geliyor. Bu sefer kardeşine acıyor ve birden işitmiş olduğu sesleri hatırlatıyor. Peki diyor ben girmeden önce kapıyı geç açtınız ve bazı sesler geliyordu. Neydi onlar diyor. Bu esnada Abdullah bin Mesud saklandığı yerden çıkıyor. Ya Ömer diyor, ben Resulullah'ı Ya Rabbi bu dini Kureyş'in iki Ömer'inden birisiyle güçlendir diye dua ederken işittim. Umarım ki o sen olursun diyor. Ömer radıyallahu bundan etkileniyor, okuduğunuz neydi diyor ve ona getirilen Kur'an sayfalarında, bu surenin baş taraflarını okuyor. Lhuma fi semavati, lhuma fi semavati ve ma fi arıd, ve ma binahuma ve ma <tehterthera> Yani altıncı ayet kerimeye gelince irkiliyor. Yani göklerde ve yerde bulunan, her ikisi arasında bulunan ve nemli toprağın altındaki her şey yalnız O'nundur. Ama diyor bizim latın, uzzanın, menatın hiçbir şeyi yok. Deyip orada ifade yerindeyse kafasına dank ediyor. Ve Ömer radıyallahu anh bundan sonra niyetini tamamen değiştiriyor. Resulullah'ın huzuruna girip Müslüman oluyor diye bir rivayette var. Dediğim gibi rivayetin senedi pek güçlü değildir zayıf bir rivayettir ama anlatılıyor diye biz de size hatırlatalım dedik. <gülüyor> Olur ya çok sağlam, güçlü falan Muhari'de geçiyor falan. Çünkü bazı insanlar anlatır dersin ki kardeşim bu nerede yazar? Biliyor ya Muhari güvenilir bir kitaptır. buharide yazıyor. Bir gün ben çünkü benim başıma geldi. Bir gün baktım bir hanımefendi anlattıkça anlatıyor, anlattıkça anlatıyor. Peygamber Efendimiz buyurdu diye başlıyor. Ya o canım dedim bu dediğiniz nerede geçiyor? Buhari'de geçiyor. Hocam dedim ben. Elhamdülillah Buhari okumuş birisi. Buhari de böyle bir şey hatırlamıyor. Var var dedi. Peki getirebilir misin dedim. Dolta bir tane getiririz. Ne zaman? Yarın. İyi. Yarın olduğu yok, daha yarın olmamış. O öyle bir şey. Onun için insanlar şey derler anlatırlar. Çok sağlam gibi değil. Oldukça zayıf bir rivayettir. Bunu da belirtelim. Esasen şer'an alimlerin ittifakıyla zayıf bir rivayeti hasenden aşağı mertebedeki bir hadisi zikreden bir kimsenin hadisin durumunu söylemeden zikretmesi de caiz değildir. Caiz değildir. Durumunu söyleyecek ki hadisin kıymetini, ilmi kıymetini Müslümanlar da ona göre o hadisi şeysi. Çünkü adam hadis diye anlatıyor, hadis değil. İlmi ölçülere göre ona hadis diyemiyorsunuz. Ona hadis peygamber buyurdu. Ya her peygamber buyurdu demekle o rivayete hadis demiyor ki İslam alimleri. Şey ki, ona dikkat etmek lazım. Bu kısa girişten sonra sureye gelelim dediğimiz gibi Mekke'de nazil olmuştur ve <gülüyor> Mekke'nin ilk dönemlerinden nazil olduğu da zaten anlaşılıyor. Dolayısıyla Mekke'nin ilk döneminde nazil olmuş surelerin özelliklerinin hemen hemen tamamını da bu surede görebiliyoruz. Ayetler kısa, ses uyumu çok yoğun, anlam çok yoğun, kelimeler, lafızlar oldukça güçlü ve ses ile mana arasında fevkalade bir münasebet var. Sure Taha diye başlıyor. Taha'nın anlamıyla alakalı olarak müfessirler değişik manalar söylemiştir. Ey adam manasına geldiği söylenir. Fakat Allahu u Alem müfessirlerin ağırlıklı olarak tercih ettiği kanaat doğru olsa gerek. Yani Taha burada da mukatta harflerdendir. Yani Cenab-ı Allah'ın manasını bildiği ve ancak kendisinin bilmelerini murad edip öğrettiği kimselerin bilmesi mümkün olan kelimelerdendir. مَا اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَ Biz sana Kur'an'ı Meşakkat çekesin, yorgunluk çekesin, bedbaht olasın diye indirmedik. Böyle buyurulmasının iki sebebi olduğu belirtilir müfessirler tarafından. Birisi, Kur'an-ı Kerim Muhammed'in üzerine indiğinden beri Muhammed bedbaht olmuştur şeklinde. Kureyşlilerin, kafirlerin iddialarını reddetmek içindir. Biz Kur'an'ı sen bedbaht olasın, yorgun argın, bitkin düşesin diye indirmedik diyor. İkincisi, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, Kur'an'a muhatap olduğu için, Kur'an ile özellikle iki türlü ifade yerindeyse, Gayretini ortaya koyuyordu. Birisi Kur'an'ı çok okuyarak Geceleri bilhassa Uzun uzun namaz kılmak suretiyle Bedenen ister istemez Yoruluyordu. İkincisi Risalet görevi Gereği Kur'an'ı Tebliğ etmek için ileri derecede Didiniyor Çırpınıyor Bütün var gücünü ortaya koyarak Alabildiğine yoruluyordu. İşte Cenab-ı Allah bu din itidal dinidir kardeşler. Bu konuda dahi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ifade yerindeyse eğer Kur'an'ı okuyarak namaz da kılıyorsa kendisini aşırı yormamasını, tebliğde de kendisini helak edecek, bitkin düşürecek kadar veya iman etmiyorlar diye üzüntüsünden kendisine yazık edecek kadar yorulmamasını, meşakkat çekmemesini, sıkıntıya kendisini kaptırmamasını söylüyor. Hatırlatıyor. Ey Muhammed aleyhissalatü vesselam biz sana Kur'an'ı meşakkat çekmen için, zorluk çekmen için indirmedik. Bunun bir diğer anlamı şu, Kur'an'ı yaşamak meşakkat değil, saadetin ta kendisi Kur'an'ın gereklerini yerine getirmek zorluk değil, kolay hayatı sürmenin, kolay yaşamanın ta kendisidir. Kur'an dışında yaşamak zordur. Kur'an'a aykırı yaşayış insana meşakkat verir. Hem de dünyada da ahirette de meşakkatlere, zorluklara sebep olur. Kur'an hayatı, geleceği insanın Rabbinin emirlerini yerine getirmesi bakımından en kolay yolu gösteren bir kitaptır. Vel-Leyli suresinde buyurulduğu gibi <gülüyor> Yanındaki servetten, bilgiden, sahip olduğu imkanlardan her neyse bir şeyler veren ...takvalı olan... ...o el-hüsnayı tasdik eden kimseye gelince... ...biz ona kolay olanı kolaylaştıracağız. İslam fıtratla örtüşen bir din olduğu için... ...Kur'an'ın gösterdiği hayat... ...fıtratla örtüşen bir hayat olduğu için... ...bu hayatın gereklerini, Kur'an'ın gereklerini yerine getirmek... ...kolaydır. Fıtrata kolay gelir. Artı bir de madem bu insan kolay olanı seçti... Biz ona bir daha kolaylaştıracağız diyor. Çünkü İslam, Kur'an öyle bir hayat öngörüyor ki yaşadıkça bu hayatı yaşamanız kolaylaşır. Alışıyorsunuz hatta bu hayatı yaşamadan duramazsınız. Namaz kılmaya alışan bir insan bir süre sonra da alıştığı namaz hatta bazen dafile dahi olabilir. Kuşluk namazına, teheccüd namazına alışmış olan bir mümin düşünün. Teheccüde uyanamadığı zaman, kuşluğu yıkılamadığı zaman üzülür. Müteessir olur. Bunu telafi etmenin yollarını arar. Aman ertesi gün teheccüde kalmamazlık etmeyeyim diye ertesi gece erken uyur. Daha dikkatli uyur. Daha tetikte uyur. Bu böyledir. Çünkü Allah'ın emrettiği şekilde yaşamanın insana verdiği afayrı bir lezzet var. Ve insan bu lezzeti kaybet, alıştıktan sonra kaybetmek istemez. Herhangi bir şekilde ihmal ederse veya yapamasa onun boşluğunu arar. Boşluğunu arar, telafi etmeye çalışır. İşte Kur'an, Kur'an'ı yaşamak bir meşakkat değil, aksine hayatı kolaylaştıran bir unsurdur. Biz sen bedbahtlık çekesin, yorulasın, sıkıntı çekesin diye Kur'an'ı sana indirmedik. Ya ne için indirdik? İlla tezkiraten limen yahşâ. Allah'tan derin bir saygı duyarak korkan kimselere bir öğüt ve bir hatırlatma olmak üzere indirdik ancak diyor bizim Kur'an'ı sana indirişimizin tek bir maksadı var. Ne sen, ne onun diğer muhatapları, müminler meşakkat çeksinler diye indirmiyoruz. Allah'tan korkan, derin saygı duyarak korkan kimseler için bir öğüt ve bir hatırlatma olmak üzere indirdik. Bu Kur'an, iman etmeyenlerin iddia ettikleri gibi ne senin uydurduğun bir kitaptır ne de başkasından öğrendiğin veya başka kitaplardan arakladığın ifade yerinde bir kitaptır. Bu kitap tenzilem mimmen halakal arda ve semavatil ula. Yeri ve yüksek semaları yaratan tarafından indirilmiştir. Enteresan bir incelik var ifadede. Kur'an yüksek semalardan yere nazil oluyor. Demek ki semaları yükselten de Allah, yeryüzünü yaratan da Allah, semanın yüceliklerinden yere insanların yaşamaları gereklerini yerine getirmeleri için bu Kur'an'ı indiren de Allah. min men Al arda ve semavatil ula Vallahi öyle bir ayet geliyor ki kelam alimlerinin akaid alimlerinin tartışmaları bir tarafa kalbi ilahi azamet ve heybetle dolduran bir ayet yüksek semalar ve yer bunları tasavvur edin edebildiğimiz kadar edelim. Semaların yükseklikleri, sonsuzlukları uçsuz, bucaksız bir azametle karşı karşıyayız. Bunları yaratan ve var eden tarafından indirilmiş bir kitap. Kimdir bu? Errahmanu alel arşisteve. Kalp bu ayet karşısında heybetle, haşyetle irkilmekten başka bir şey yapamaz. Rahman arşa istiva eylemiştir. Bırakalım nasıl istiva eder, nasıl kalkar? Bunlar bizim bileceğimiz, tespit edeceğimiz şeyler değil ki. Biz Allah'ı biliyor muyuz ki? Allah'ım, kendi bizim. Hayır, o bir şeye benzemez ki. ليس كمثله شيء ولم يكن له onun misli hiçbir şey yoktur kimse onun eşi benzeri dengi değildir dolayısıyla istivası da tamamıyla bizim bilemeyeceğimiz anlayamayacağımız farklı ve yüce zatına has bir özellik ve bir sıfattır biz onun nasılını bilemeyiz İmam Malik'in dediği gibi el istiva ma'lûm vel keyf meçhûl ve'sualu anhu bid'ah. İstiva Arap dilinde bellidir. Bir şeyin üstüne kurulmak demek. Bir şeyin üstüne çıkmak, onun üstüne kurulmak demek. Öyle Arap dilinde manası bu. Manası biliniyor. Ama ne? El keyf meçhûl. Allah ile alakalı olarak bunun keyfiyetinin nasıl olduğunu biz bilemeyiz. Peki bu nasıl olur diye soru sormak da bir daattür diyor. Ashab sormamıştı çünkü. Amenna ve saddakna diyeceğiz. Bize çünkü araştıranlar da bir neticeye varamadı ki. Varsalardı haberimiz olacaktı. Varamadıklarını biliyoruz. Dolayısıyla bu konuda zihni yormaya gerek. Yok. Çünkü Ziya Paşa'nın dediği gibi idraki meali bu küçük akla gerekmez. Zira bu terazi o denli sıkleti çekmez. Yüce şeyleri idrak etmek bu küçücük aklın yapabileceği bir iş değildir. Çünkü bu terazi o kadar ağırlığı kaldıramaz, tartamaz. Yok. 30 kiloluk veya beş tonluk bir basküle bir kantara siz efendime söyleyeyim üç yüz ton, yüz ton, 50 ton neyse kat kat fazlasını yüklemeye ve orada tartıltmaya kalkışırsanız her şey çatır çatır gider. Kantarı bozarsınız. bir bozmaya gerek yok kantarımıza sahip çıkalım. Tartabileceği şeyleri tartalım o kantarla. Tartılabilecek şeyler tartılır. Akıl da bunu gerektiriyor zaten. Akıl işi değil ki, ya, yazar değil mi? Her terazi üzerinde, her kantar üzerinde. Bunun efendim, o söyleyeyim kapasitesi bu kadardır. Bir ev terazisiyle, efendim, o söyleyeyim veya bir kuyumcu terazisiyle kendini tartamasın, kediyi bile tartamazsın. Kuyumcu terazisini alacağı gramaj bellidir. Daha fazlası yoktur. Tartamasın ben. Ona iki tane, beş tane kilo falan koyup, beş kilo, 10 kilo. Yok. Varsa ayrı bir şey, ayrı. Yani ağırlığı sakın, hani derler ya tülçede kantarın topuzunu kaçırmak, ona dikkat edeceğiz. Onun için ayet-i bize vermek istediği ilahi azametin mahiyetini değil, azametin ne kadar büyük olduğunu kısmen de olsa idrak etmeye çalışacağız gökleri ve yüce semaları yaratan tarafından indirilmiştir. Kim indirmiş bu kitabı? Er-Rahmanu alel arşistelâ. Rahman semavatı, yeri yarattı, arşın üstüne söyleyeyim, istiva eyledi ve zamanı gelince de bu Kur'an'ı bütün bu hususiyetlere sahip, bu sıfatlara sahip Allah indirdi. Niçin? Tezkiratel limen yakşâ. Allah'tan korkanlar için bir öğüt, bir hatırlatma olmak üzere. Şimdi Cenab-ı Allah'ın her şeyin maliki olduğu anlatılıyor. Lehu ma fi's semawati ve tahta's Göklerde bulunanlar, yerde olanlar ve ikisi arasındakiler ve Nemli toprak, sera nemli toprak. Bazılarına göre de yerin en alt köşesi. Müfessirler muhtelif şeyler söylemiş. İşte siccin, küffarın ruhlarının bulunduğu siccin gibi. Allahu alem. Belki yerle alakası da yok. Ama es Arapçada, Arapça'da nemli toprak anlamına geliyor. Biz toprağın altında olanı biteni bilmiyoruz. Toprağın altında başlı başına bir dünya var. Değişik hatta dünyalar var. Orada bildiğimiz bilmediğimiz canlılar, bakteriler, bitkilerin çimlenmeleri, şunlar bunlar neler neler oluyor. Neler neler oluyor. Toprağın altı da başlı başına bir dünyadır. O kadar büyük başlı başına önemli bir dünya olmasaydı Cenab-ı Allah gökler, yer ve ikisi arasındakilerle birlikte ayrıca zikretmezdi. Kur'an-ı Kerim... Deki her bir lafza, her bir kelimeye ümmet olarak keşke dikkat edebilsek. Sırf bu kelime bile İslam ümmeti arasında yüzlerce, binlerce günümüzde bile veya geçmişte toprak ve toprak altını inceleyen alimlerin olmasını gerektiriyor. Ve merdivenlere ne var kardeşim? Bu binlemli toprağın altında neler var? Mesele sadece jeoloji veya bilmem ne falan filan değildir. Jeoloji, jeodezi, bilmem bilgi şeyler şeyler Onlardan ibaret de değildir. Dediğim gibi orada bir canlı, cansız, bilgin dünya var. Ve bunlar bizim sınırlı, çünkü uzmanlık alanımız değil bu işler. Sınırlı bilgilerimizle hatırımıza gelen şeyler. 26 senede bir yeryüze çıkan canlı var çocuğa. 26 senede çıkıyor bu. Buyurun. Acaba acaba kaç tane 26 sene çıkıyor veya yer yüzüne kaç defa çıkıyor? Bunu inceleyeceksin işte. Bazı belgesellerde bazı şeyler gördüğüm zaman imreniyorum ve keşke Müslümanlar bunları yapabilecek durumda olsalardı. Afrika'nın ortasında Nil Nehri'nin kaynağının Victoria Gölü bilmiyorum okumadım kaynaklarda. Efendime söyleyeyim onu ilk keşfedenin İngiliz bilmem kimse yah olduğunu işittiğim zaman inan ki şöyle tuttum okudum kitapı bir kenara attım. Niye biz bunu önce bulmadık ki? Niye biz buraya kadar daha önce gelmedik ki? Niye buraya gelen insanımız bu işin seyahatnamesini yazmadık ki? Yazmışsa niye haberimiz yok o daha da kötü? Adam kamerasını koyuyor bilmem nesini koy şunu yapıyor bunu yapıyor. Denizin yedi kat dibindeki canlı mahlukatı tetkik ediyor, inceliyor. Bir çiçeğin bir böceğin bilmem neyin yumurtasından çıkışını veya bir çiçeğin açılışını bilmem şu kadar kamerayla bilmem neyle vesaire şey diyor. Veya hayatını tehlikeye atıyor bilmem nerenin ortasındaki en tehlikeli çöldeki hayatı sonuna kadar inceliyor, tetkik ediyor. Onun için... Ümmet olarak gerçekten almamız gereken mesafeler çok. Öldürülmemiz, katledilmemiz, işgal edilmemiz, emperyalizmin talanına maruz kalmamış ayrı bir musibet. Fakat bu musibet bize bu musibeti unutturmamalı. Ümmetin ilmi bakımdan geri olması da başlı başına bir musibettir. Başlı başına bir musibettir. Bunun sıkıntısını içimizde çekmek zorundayız. Yaşamak zorundayız. Çoluğumuz, çocuğumuz... İlimle uğraşsın. Onlara ilim aşkını verelim. İlmin her türlüsünün ibadet olduğunu unutmayalım. Allah için yapılan her bir iş ilimdir. Her bir iş ibadettir. Dolayısıyla oğlumuz, çoluğumuz, çocuğumuz, kızımız, öğrencilerimiz, temas halinde olduklarımız, alakamızın olduğu şeyler. Bırakın illa din ilmi öğrenecek diye bir şey yok. Elbette ona ihtiyacımız var. Onu da yapanlar olacak Allah. Merak etmeyin. Ümmet niye bu kadar cahil? Onlar bizim cahil kalmamızı istiyor. Biz kabul etmeyeceğiz. Sırası gelince bizim ilim adamlarımıza suikast dahi tertip ederler, öldürtürler. Veya kendilerine mal etmeye çalışırlar. Vesaire vesaire. Niye? Çünkü onlar bu işin elimizde olması halinde kendileri aleyhine nasıl bir güce dönüşte, dönüşeceğinin Farkındadırlar, biz değiliz maalesef. Nereden geldik? Cenab-ı Allah bunu söylüyor. Ya niye bir Müslüman olarak biz bunun altını çizmeyelim? emniyetine inanmayalım. Nemli toprağın altında ne var? Tamam, çocuklarınıza Kur'an'ı öğretin. Arapçayı öğretin, bilmem ne öğretin. Fadilla herkesin de din alimi olması şart yok. Yeteri kadar olsun. Yeteri kadar mı? Hayır. E hangi alanda yeteri kadar ilim adamımız var ki? Bundan dolayı da ümmet de günahkardır. Tabi. Budur. Çünkü her ha. ilim dalında ümmetin muhtaç olduğu kadar alimin bulunması nedir? Hayır, Farzdır. Farz. Farzın ne olduğunu biliyorsunuz ha? Namaz. yapılmasa ne olur günahkar yeteri kadar alim varsa ümmet kurtulur yeteri kadar olması desek ki burada bir müslüman oldu hadi cenaze namazını kılmadan gömelim hepimiz itiraz ederiz itiraz etmekte halkımız var çünkü Cenab-ı Allah o müslümanın sorumluluğunu namazını kıldırma ve kılma sorumluluğunu bizlere yüklemiş en az üç müslümanın iki müslümanın en azından onun cenaze namazını kılması gerekiyor Farz. Yoksa bütün oradaki o işi yapabilecek durumdaki bütün Müslümanlar günahkardır. Aynı şey ilim için de böyledir. Niye bunu önemsiyoruz? niye bunu önemsemiyoruz? Hayır cenaze namazını hiç kılmayalım dese birisi hepiniz ver yansın edersiniz ve haklısınız. Haklısınız. Elbette ver edeceğiz. Allah'ın bir farzı niye ihmal edilsin? Peki, bu alandaki ilmi tahsillerimiz diye şey diyor. hocam geliyor bana çok şey, birçok öğrenci maalesef nasıl çeliniyor kafaları ben de bilmiyorum. Hocam ben iktisat okuyorum ama iktisadı sevmiyorum, bırakacağım. Niye? E ne olacak? İslam'a hizmet etme edemiyorum ki. Ya öyle bir şey olur mu? Oku bu gavur iktisadı dediğin iktisadı. Ören Arapçayı, oku İslam fıkhını, İslam iktisadını tut sen Müslümanlara onları anlayacağı dille anlat. Şey değil ki, her bir şey için ya İslam madem her şeyi kapsıyor Kur'an madem kainatın her şeyine cevap verecek, vereceğini İslam'ın, Müslümanların, insanlığın her türlü meselesine cevap verdiğini iddia ettiğimiz bir kitaptır. O halde sen her bir şeyi Kur'an nazarıyla ele alıp Kur'an'ın gösterdiği istikamette tedkik edersen ümmete elbette hizmet edersin, insanlığa da hizmet edersin ve ibadet etmiş de olursun. Evet, bu kadar yetsin. Ve entecher bil kavli fe innehu ya'labu's ve Eğer sen sözünü yüksekçe söyleyecek olursan ona da gerek yok. Allahı haşa sağırsan çünkü o sırrı da bilir, sırdan gizli olanı da bilir. Sır, senin bir kişiye başkasına söylememek üzere anlattığın şeydir. Ondan gizli olanı ise kimseye söylemediğin, yalnız kendine sakladığın şeydir. Bu bir açıklama. Sır, insanın kendisine sakladığı ve kimseye söylemediği şeydir. Ondan gizlisi ise kendisinin de bilmediği, Allah'ın bildiği her şeydir diye tefsir edilmiştir. O hangi manaya olursa olsun sırrı da, ehfayı da, sırdan daha gizli olanı da, gizliyi de, gizlinin gizlisini de bilir. O, dolayısıyla senin Allah'a ibadet ederken, Allah'ı zikrederken veya İslam'ı tebliğ ederken İhtiyaç fazlası sesini yükseltmene gerek yok. Allah'ı anarken, ibadetini yaparken öyle çok çok bağırmana gerek yok. Nitekim Peygamber Aleyhisselam bir yolculuktayken, ashab-ı kiramın bazıları yüksek sesle Allah'ı zikrediyor. Ey insanlar kendinize acıyın diyor. Siz sağır birisine seslenmiyorsunuz. Sağır birisine ...seslenmiyorsunuz... Kendinize acıyın diyor. Niye bağırıyorsunuz o kadar? Ve la techer İsra Suresi'nde geçmişti. Ve la techer bi salatika ve la tuhafid biha ve ibtighi beyne zalika sabila. İslam itidal dinidir. Duanı çok yüksek sesle yapma. Onu öyle, anam, kafirler korka, kafirler benim üzerime gelir, çullanır korkusuyla da gizli saklı yapmana gerek yok. <gülüyor> ikisi arasında ortalama bir yol tutuyor. Bu ayet-i kerimen mealini de verip kısa bir ara verelim. Allahu la ilahe illahu. İşte bu vasıflara bu sıfatlara sahip olan Allah kendisinden başka hiçbir ilah olmayan Allah'dır. Lehu'l <gülüyor> <gülüyor> esmâ u'l hüsnâ. Güzel isimler yalnız onun'dur. Onu tanımanın da en güzel yolu onun isimlerini tanımaktan geçer, bilmekten geçer. Onun isimlerini hayata hayatımıza tabi etmekten geçer. İnşallah biraz sonra devam ederiz. Inşallah.